Çık Radyo yeter ki hisseden herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz Bugün yine birbirinden değerli üç tane konuğumuz var Çok farklı bir spor dalıyla ilgili konuklarımız ee, Nasıl tanıştık, ne yaptık, ne ettik hepsinin hikayesini anlatacağım Öncelikle tanıtmak istiyorum ee, Yine burada stüdyoda iki çiçek, bir böcek şeklinde konuklarımız Ben de bir çiçek ve bir böcek olarak bizler de buradayız Ben Alper Dalkılıç Ben Geliyan Polikova. Konuklarımızı size tanıtalım Umutcan Civan Evet İTÜ'de gemi makine işletme mühendisliği okuyoruz ee, ve e, bugünkü spor dalımız tanıdacağımız dal Kuitliç. Doğru mu söyledim? Doğrudur Kuitliç. Evet peki diğer e, sporcumuz Irmak Ural sosyoloji öğrencisi. Aynen öyle. E, hoş geldin Irmak. Hoş bulduk. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, takımda hangi pozisyonda olduğunu ne oynadığını ben biraz çalıştım aslında dersimi ama bu sefer programda bakalım neler anlatacaklar neler olacak ve diğer e, sporcumuzda konuğumuzda Ece Bedriye Satıcı 27 yaşında evet. ee, işletme yönetimi mezunu Kültür Üniversitesi mezunu ve aynı zamanda oyuncu ee, bu takımda oynuyor ee, Elena ne söylemek istersin konuklarımıza her şeyden önce hoş geldiniz. Ee, ben de bu oyunu çok e, yeniden öğrendim. Öyle diyebilirim. Alper'den. Ee, ve dinleyiciler için e, biraz kuralları anlatın. Nasıl oynanıyor? Nereden geldi? İşte tarihçesini. Bu arada şunu da hemen tekrarlamak istiyorum. Bu ee, Kadri abiyle görüştüğümde bandaklıdır kendisi bandırma dağcılık arama kurtarma derneği üyesi dedi ki benim oğlan da bir sporla meşgul sporcu dedim hangi dal nedir abi ne değildir kuyt iç dedi. Baktık gösterdi falan. Akşamda ben gittim. Ee, burada da arkadaşlarıma söylediğim gibi. Harry Potter oyun diye yazdım Google'da. <gülüyor> siz de eğer e, sevgili dinleyicilerimiz şu an eğer radyoda e, diyorsanız ki bu nasıl yazılır? Ne olur ne biter? Öyle yazarak bakabilirsiniz. E, müsabakalara bakabilirsiniz. Evet. Elan'ın sorusuna gelirsek. Evet. Biraz oyundan bahseder misiniz? İşte nasıl siz nereden başladınız? Daha önce de farklı spor geçmişiniz var mı? Evet. Tabi şöyle, ben üniversiteye geldiğimde daha önceden basketbol ve voleybolda ilgileniyordum. Basketbol antrenmanında bir arkadaşım, aynı zamanda benden daha önce bu spora başlamış olan bir arkadaşım. Böyle böyle bir spor var, gelmek ister misin? dedi. Ben de bu daha önceden kontak sporlarına karşı biraz ilgim olduğundan dolayı seve, seve kabul ettim. Üç sene önceydi, üçüncü senem şu an. Devam ediyorum. Peki Türkiye'de e, kaç tane takım var veya böyle e, kaç tane spor e, sporcu var ve de bir federasyona bağlı mı bu dal e, ve de diğer taraftan da üniversitenin ve üniversitelerin desteği e, ne durumda? Tabii bu konuda Ecem daha yardımcı olur. Ecem neler söyler peki? Şöyle aktif şu anda e, yanlış hatırlamıyorsam 16 tane takım var. Lig Türkiye'de ve 16 tane takım. Aktif oynayan 16 takım var. Birinci ligimiz var, ikinci ligimiz var yine. Hı hı. Ama bu takımlar sadece derneğe bağlı. Kuidiş Derneği diye bir tane derneğimiz var. Hı hı. Ama e, maalesef federasyonumuz yok şu anda. Hı hı. Daha çok üniversite bazı takımlar hı hı. var. E, ben mesela İTÜ e, Teknik Üniversitesi'nin Hani Bees takımında oynuyorum. Hı hı. E, bu şekilde başlangıcı için e, 2015 Amerika'da Aslında kuruldu 2015'te de. 2005. 2005 pardon 2005. Peki Harry Potter filminin e, Vizyona girmesi ya da e, Bununla bir bağlantılı mı Aslında ben önce davrandım hikayesini dinliyoruz şimdi. Evet e, şöyle 2005'te e, Amerika'daki Birkaç öğrencinin bu Harry Potter'dan etkilenerek tabii ki Orada hı hı. normalde Kitapta süpürgede uçarak Yaptıkları bir spor hı hı. Bundan etkilenip işte pelerinlerle ee, yine süpürgeleri olarak ama süpürgeyle koşarak bu sporu yapmaya başlamışlar ilk ve daha sonra e, kural kitapları çıkmaya başladı hı hı. Ee, Türkiye'de de yaklaşık şu an bir beş senedir var İlk defa ODTÜ'de e, topluluk kuruldu OTT küydüş topluluğu Ama üniversiteler e, elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor bu konuda genelde ee, Itü'nün desteği oluyor mesela kendi takımına Aynı şekilde yani ODTÜ'nün e, desteği oluyor ama çok fazla değil. E, onun dışında e, başka peki, üniversite... Peki dernek, şu an dernek çatısı altında yürüyor öyle mi? Tabii. Türkiye'de evet. peki bunun bir e, federasyona bağlı olması ya da e, farklı bir yapıya bürünmesi, ülke, yayına, e, ülke e, çapına yayılması mümkün mü? Böyle bir şey olacak mı sizce? E, olur ama bunun daha... ...vakti var diye düşünüyorum... ...çünkü genelde hep öğrenciler yapıyor bu sporu şu anda... ...yeni hı hı. olduğu için... Hı hı. ...o yüzden şu anda oynayan öğrencilerin... ...bırakıp daha sonra yönetim kısmına... ...kayarlarsa... ...belki o zaman bir federasyonlaşma olabilir... Hı hı. Peki öğrenci olarak... ...nasıl yürüyor bu spor? Ee, öğrenci olarak... ...bir takım zorlukları var tabii ki... Hı hı. ...sonuçta madde açıdan... ...çok büyük çapta bir zorluğu var... Hı hı. Ee, ...çünkü... Mesela yurt dışı turnuvaları oluyor. E, Team Turkey diye bir oluşumumuz var. Bu hı hı. Team Turkey e, milli takım gibi bir şey diyebiliriz. Hı hı. Öyle bir yapıda yurtdışındaki Dünya Kupası'na ya da Avrupa hı hı. Kupası'na bu milli takım bazında olan oluşumun dışında Avrupa Kupası oluyor. Hı hı. E, normal takımınızı da oynadığınız ve gittiğiniz bir turnuva. Oraya giderken bütün biletlerinizi kendiniz alıyorsunuz. E, konu, konaklamanızı kendiniz ayarlıyorsunuz. Böyle bir şeyde öğrencinin Karşılaması zor olabiliyor tabi ki bazı Peki, aşamalarda Peki müsabakalar nerede oluyor? E, yurt lig, dışında? Lig müsabakaları mı yoksa yurt dışında? Yurt, dışı? yurt gideceğiniz müsabakalar mesela? O her sene değişiyor genelde hı hı. E, Mesela önümüzdeki Avrupa Kuyuluş Kupası Yani buna biraz Şampiyonlar Ligi falan gibi de diyebiliriz hı hı. Futbol için düşünmek gerekir o açıdan Yardımcı olması için O mesela Belçika'da olacak bu sene ee, Avrupa Kupası yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da olacak. Evet. Diğer Avrupa Kupası milli takım bazında olan turnuva yani. Hı hı. Değişiyor o her sene. O, genelde e, e, International Kudish Association diye bir tane oluşum var. Hı hı. Bu dünya çubuğunda Kudish e, turnuvalarını oluşturan, belirleyen bir yönetim diyebiliriz. Hı hı. Onlar işte her sene belirliyorlar. Ellerine gelen o bit dediğimiz hı. Hı hı. turnuva yani e, sahipliği yapmak isteyen kişilerin hı hı. en iyisini seçip ona hı -hı. göre turnuva yerlerini belirliyorlar. Sizin şimdi. sanırım üçüncülüğünüz var doğru mu? Evet. Son Dünya Kupası'nda Türkiye olarak üçüncü oldum. Harika. Peki takımlar kaç kişiden oluşuyor? Ya, e, takımların herhangi bir spordaki gibi e, aslında bir minimum veya maksimum sayısı yok. Ama şöyle e, sahada e, 6 ila 7 oyuncu oyun süresine göre oluyor. Hı hı. Onun dışında tabi rotasyon her sporda olduğu gibi yedek oyuncular e, her pozisyona göre yedek oyuncular olduğu için e, ortalama 20 22 kişi 23 kişi arasında değişiyor takımların bir de takımları kadın erkek karışık değil mi Evet kadın <gülüyor> erkek birleşik bir oyun Ki oranı var mı yani bu kadar erkek olsun bu kadar erken e, kadın olacak e, şöyle bir kural var koy e, işte şu kadar erkek şu kadar kadın diye bir dayatma yok daha doğrusu erkek kadın olarak da değil herhangi bir cinsiyeti kendini beyan eden bir insanda maksimum dört diye bir kural var. Ee, aynı anda sahada aynı cinsiyetten kendini beyan eden dört tane oyuncu olabilir. Hı hı. Yani şöyle demek gerekirse beş tane kendini erkek olarak beyan etmiş oyuncu aynı anda sahada olamıyor. Olamıyor. Yani. Aynı zamanda beş kadın da olamıyor çünkü bu maksimum dört herhangi bir e, erkek veya kadınla özel bir kural değil. Genel olarak bütün cinsiyetlere ortak yaklaşan bir kural. Dört artı üç. Dört artı iki. On yedinci dakikadan sonra da bir kişi daha ekleniyor. Evet. On yedinci dakikadan sonra <gülüyor> bir kişi daha. Sı Ona, kurallarda Sı tekrar değineceğiz. Oo. Yani. Çok, çok Peki yapmış. oyunlar ne kadar sürüyor? Var mı süre? Böyle ee, takım oyunlarda gibi. Tamamen bir bitiş süresi yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi on yedinci dakikada e, snitch koşucusu dediğimiz tarafsız ve arkasında ufak bir top bulunan e, bir hakem hakem demem daha doğru olur hı hı. sahaya giriyor bu hakem sahaya girdikten bir dakika sonra da e, o topu almak için tek görevi o olan her oy her takımdan birer oyuncu bunlara arayıcı deniyor hı hı. arayıcı oyuncular sahaya giriyor ve yedi kişi oluyor e, yani bundan önce altı kişi oynanıyor oyun ve bu arayıcı 18. dakikadan sonra arayıcılar girdikten sonra isterseniz 5. saniyesinde o topu alın, Hı -hı. isterseniz e, yani 20. dakika 20 dakika sonra alın. Yani oyunun tam bir bitiş süresi yok. Ee, ne zaman alabilirsiniz o ufak topu? Ya yani yazılardan birinde üç ay süren bir oyundan bahsediyor. Doğru mu yoksa bir şehir efsanesi falan mı? Ya yani? nasıl bir şey oluyor? <gülüyor> <Doğru yani>? Biraz <gülüyor> <O> eski kuraldan <gülüyor> <kitabından> dalıyor. Abart abart Abartılmış. Abartılmış <gülüyor> olur. Bir de e, şöyle kural kitabı e, yanlış hatırlamıyorsam şu an düzene getirdiler iyice. İki senede bir yenileniyor. Hı -hı. Daha önceden de daha uzun sürede. Tabi yani yeni gelişen bir spor olduğu için Hı -hı. E, kural kitabında daha önceden. E, snitch koşucusunun yani e, o hakem dediğim e, arkadaşımızın hı hı. sahadan çıkma şansı vardı. Hı yani hı. şöyle düşünün mesela İTÜ Stadyumunda siz maçtasınız. Maçta bir anda snitch koşucusu arayıcı girerken sizin kramponlarla e, asfaltta bir adamı ko kovaladığınızı düşünün. <gülüyor> ya, o yüzden eskiden daha spor olarak değil e, bir... E, fandomluk diyeyim e, Harry Potter fanlarının oynadığı ve onu içlerinde yaşamak istedikleri bir şey olduğu için hı hı. E, mümkün olduğunca eğlenceli oyun kısmına odaklanmışlar. Tabi e, yavaş yavaş gelişmeye başlayınca e, takımlar hı hı. ciddiye almayınca almayı rekabet ortamı geliştikçe e, spor e, daha spor kimliğine bürünmeye başladı oyun. Bu yüzden de kurallar değişti. Artık snitch koşucusu mesela sağdan dışarı çıkamıyor normal olarak. Çıkamıyor. Aynı zamanda da e, ...ufak ufak handikaplar verildi... ...kolay alınması için. Beş dakika sonra e, sahanın sadece belli bir bölümüne... E, ...kısılık alıyor. Bir beş dakika daha sonra... E, ...tek elini içeri sokuyor. Tek eliyle sadece savunma yapabiliyor. Hı -hı. Ondan sonraki beş dakikada da... ...teker teker handikaplar gelmeye başlıyor. Peki çalışarak... E, ...bu sporu devam ettirmek nasıl oluyor? E, e öğrencilik döneminde... ...başladın doğru mu? Tabii bu öğrencilik spora. dönemimde başladım. Daha Hı -hı. sonra çalışmaya başladığım için... E, bırakmak da istemiyordum çünkü çok seviyorum gerçekten, ben beş yıldır oynuyorum. Beş yıl. Türkiye'ye geldiğimden beri. Evet. E, bu yüzden e, şöyle altı ya doğru çıkıp, Hı -hı. yedi buçuk, dokuz buçuk arası bizim antrenmanımız oluyor, hafta içi iki gün. Hı -hı. İşten sonra gidip antrenmana katılıyordum, sonra işte yemek. Hı hı. Vakit geçiriyorduk takımla yani. Burada antrenmanları izlemek isteyen e, dinleyicilerimiz olabilir mi? Veya seyirci olarak kabul ediyor musunuz? Tabii yani özellikle hafta sonları, cumartesi günleri 2-4 arası antrenman yapıyoruz biz İTÜ hı hı. Stadyumunda hı hı. Merak eden herkesi her zaman çağırıyoruz, isteyen hı hı. herkesi bekliyoruz Peki yaş e, sınırı var mı? Ya da en genç ya da en yetişkin sporcu kaç yaşında? ...bu Türkiye'deki sporcular arasında? En genç 16, hı hı. 17'de başlayıp şu an hala devam eden oyuncular da var. Hı hı. Ee, yani 34 yaşında, 35 yaşında bile devam eden oyuncular var. Belli bir yaş limitimiz yok. 18'den küçükse işte ailesinin izin verdiğine dair bir, e hı hı. Aynen, e bir belge veriliyor derneğe. O şekilde oynayabiliyor oyuncu. Peki dışarıdan katılmak isteyen olursa ee, ı, takıma alınıyor mu yoksa antrenmanlara alınıyor onun süreç ne şimdi dinleyiciler eğer bu oyunu merak saldırırlarsa ve katılmak isterlerse nasıl e, yapılabiliyor? Tabii ki e, ilk önce şunu söylemem gerekiyor arkadaşımın bahsettiği gibi hafta içi iki gün antrenmanlar bunlar takımın özel antrenmanları ya yani bunlarda taktik vesaire takıma özel ya yani atletlere özel antrenmanlar olduğu için hı hı. ilk başta hafta içi antrenmanlarıyla başlamıyor. O yüzden arkadaşımın dediği gibi cumartesi günü saat 2 ile 4 arasında İTÜ Stadyumunda isteyen herkese biz oyunu sadece oynamak için değil anlatmak için de oradayız aslında. Hı hı. E, yani e, zaten Quidditch'e sevip devam eden insanlar e, Quidditch'e anlatmayı ya bunun sadece bir e, fan sporu olmadığını, aynı zamanda ciddi bir spor olduğunu ben mesela kendimden inanıyorum ve buna göre davranıyorum. O yüzden insanlara anlatıp bu e, sporun gelişimini kendi gelişimine yardım etmeyi kendime misyon olarak görüyorum. Ya bu yüzden İTÜ stadyumuna gelen herkesi bekleriz. Hı hı. E tabii ki her sporda olduğu gibi e, yeteneklere göre, e, becerilere göre e, ufak seçmelerden sonra bunları geçebilen arkadaşlar tabii ki de takımda bizimle beraber herhangi bir oyuncu gibi devam ediyorlar. Aynı zamanda İTÜ mesela ben biz, özel olarak İTÜ'den konuşmam gerekiyorsa İTÜ hani biz oyun, e, takımında sadece İTÜ oyuncuları da yok. Yani içi dışından herkes, her yaş grubundan herkes isteyen bizim bize katılmaya gelebilir cumartesi günü. Peki antrenmanlar haricinde e, bu sporda zinde kalabilmek için ne gibi antrenmanlar yapılıyor? Yani piste olmadığınız zamanlarda, başka bir e, grupla takımla çalışmadığınız zaman nasıl antrenmanlar yaparak formda kalmak istiyorsunuz, kalabiliyorsunuz? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, geldiğinde her sporda olduğu gibi e, recovery yani kendinizi zinde tutmanız lazım. çünkü bu bir kontak sporu Hı -hı. sert bir spor o yüzden vücudunuz ne kadar zinde tutarsanız sakatlıkları o kadar önleyebilirsiniz Hı -hı. onun dışında Ejecam arkadaşım e, hani biz takımının aynı zamanda e, koçluğunu da yapıyor Hı -hı. E, o yüzden e, bu konuda o çok daha yardımcı olabilir yani size Hı -hı. E, şöyle diyeyim haftada üç antrenman yapılıyor zaten e, antrenman öncesi Antrenman öncesi ısınmalar yapılıyor, sonrasında soğumalar yapılıyor zaten. Bunun hı hı. dışında kondisyon antrenmanı bize oyuncularıma ben söylüyorum. Sabah kalkıp bir 20 dakika, 25 dakika oluyorsa 40 dakika koşup çünkü koşmak dediniz yani evet yüksek güzel. tempolu bir <gülüyor> cidden yüksek tempolu bir spor e, maç durmuyor hiçbir şekilde. Hı hı. 40 dakika, 45 dakika da sürebilir. Sizin kondisyonunuz yüksek olursa, dayanıklılığınız yüksek olursa ancak hep iyi performans gösterebilirsiniz. Ama hı hı. düşükse belli bir süre sonra oyununuz, performansınız da düşüyor. Hı hı. O yüzden genelde kondisyon, aynı zamanda işte birkaç güç antrenmanı, hı hı. şınav, mekik tarzı birkaç program arada atıyorum arkadaşlarıma ben. Hı hı. Bazıları da kendileri özel çalışıyor, yapıyorlar. Bu şekilde. Ee, aslında bu spor bir sürü diğer sporun e, yapı taşının içinde barındıran bir spor. Rugby, Amerikan futbolu, handbol gibi sporların e, benzer içeriklerini kudüste de bulabiliyorsunuz. O nedenle o tarz hani Umutcan da dedi gibi yani kontak sporlarında iyi olmak için ve vücudunu yani bir önceki günden daha üst seviyeye getirilmek için ne çalışıyorsan aslında bu yaptığın şeyler kudüste de geçerli. Mesela Ecem Animal Flow yapıyor. Özel olarak çalıştığı şeyi onu söyleyebiliriz. Ee, ben yoga yapıyorum. Ee, bu tarz şeyler işte daha iyi olmanızı sağlayabiliyor. Bunları söyleyebiliriz yani. Harika. harika. Bu arada bir, sanırım bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz acaba? Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ha, tabii ben ee, Kadri Civan. Sandırmadan arıyorum Umutcan'ın babasıyım. Evet. Ee, yaklaşık gençlik yıllarında e, geçmişinden özgeçmişinden bahsedersek sporculuk geçmişim. Basket, futbol, basketball ee, ve bundan sonra da işte 57 yaşında, 50 yaşından sonra da dağcılık ve bisiklet sporuyla hayatımızı devam ettiriyoruz. Kadri abi, e, e, konuklarımız burada e, senden e, haberdar değillerdi yayına e, konuk olacağından. E, gayet tebessüm içinde şu an e, seni dinliyorlar. E, özellikle e, güzel sorular istemiştim ben senden. Bu, bu, bu, bu sorular hazır mıdır? Neler soracaksın yani, buradaki e, konuklarımıza? Sorularımı şöyle şey yapayım, e, söyleyeyim. Geçen yılki Kuyliç e, takımındaki, İTİ'deki başarılarını bu sene izleyemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> giriş. Evet, evet. Yeni yıla güzel <gülüyor> giriş. Yeni yıla güzel giriş. Evet. Bir teknik direktör edasında bir <gülüyor> soru geldi. Evet, güzel soru. Evet abi dinliyoruz devamını. Ya şöyle arkadaşlardan şunu söyleyebilirim. iyi söyleyebilirim. Ya arkadaşlar şu an benden daha çok devam ediyorlar antrenmanlara. O yüzden geçen seneden ayrı olarak, farklı olarak takımda çok fazla insan eksildi. Yani şu an yeni bir takım oluşum sürecinde. Çok yeni oyuncularımız geldi. Ecam, Irmak gibi daha önceden Boğaz İçin'in takımı içinde bulunanlar. O yüzden takım şu an bir birbirine alışma, birbirini tanıma döneminde. Daha sadece çünkü bir turnuva geçirdiler ki bu çok az. Ya yani ben daha önceki takımdan bahsedecek olursam, beraber Avrupa'ya, Belçika'ya Avrupa, Belçika Avrupa Şampiyonasına gittik. European College Kupa. Ondan sonra bu takımdan aynı zamanda benden ayrı olarak Beraber e, Avrupa Kupası'nda milli takımlar arasında olana gidenler oldu. Birlikte oynayanlar sürekli. Aynı zamanda Dünya Kupası'na gitmiş insanlar vardı. Aynı hı hı. zamanda benden sonraki 2018 ve benden gittiğimden önceki 2016 yılında bu takım hep beraber oynuyordu. Hı hı. Herkes birbirini tanıyordu. Tabi sinerji bir, çok önemli. Sinerji e, takımın birbirine adaptasyonu çok önemli. Şu an e, takım bence eskisinden güçsüzüm derseniz alakası yok kesinlikle e, aynı güç aynı e, potansiyel var. Sadece birbirlerine e, insanlar yeni yeni alışmaya çalışıyorlar. Yeni taktikler, yeni oyuncular, yeni oyun tarzları. Bu yüzden e, bu sene biraz yani olacak. <gülüyor> olacak Ol diyeceğim. Yani ki şöyle bir şey de var. E, bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Hani e, öyle güzel bir soru yöneltti ama e, böyle yeni oluşmuş bir yapıda olmasına rağmen takım Türkiye Kuyuluş Kapası'nda geçen Ekim ayında gerçekleşmiş olan Türkiye Kuyuluş Kapası'nda dördüncülük elde etti. Ki ilk üç takım da zaten yıllardır beraber oynayan birbirlerine alışık isimlerdi. Yani... Peki neden dördüncü neden bir iki üç değil diye ben öylesine soruyorum. Çünkü tabii ki. sporcu tarafından bakacak olursak bu benimki tabii ki ben şaka yapıyorum. Hı hı. Muhteşem bir başarı tabii ki dördüncülüğü elde ettikten sonra bu sefer beklentiler daha da. ...üst düzeyde neler olabilir diye... ...Kadri abi de o anlamda... Tabii. ...ekibi ve herkesi motive etmeye amaçlı... Hı hı. ...böyle hı hı. bir şey soruyor <gülüyor> tabii, zaten... Tabii. Belki... Aslında hiçbir sporda aynı dalgada gitmiyorsun... Yani ...çünkü bir yükseliyorsun... bu aşağılıyorsun, bu çok Aynen normal öyle. bir şey... Çok doğru, çok ...yani... Oluyor. ...ondan dolayı Kadri abi buradan selamlar tekrar... <gülüyor> <ve> <gülüyor> ...yani Yük, bazı, daha, şey bazı daha... ...bazı daha illere gitmek lazım... ...bir adım geri atmak... Gerekir. Biz de bir parça dinleyelim. O girerim, zaman evet, kim parça? demek istedim. Kadri abi hatta mısın? <gülüyor> Çıktın mı? Hattayım Alpercim. <gülüyor> Hattı mı? <Çıktı gülüyor> mı? Abi te <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz. Soru için harika. Görüşürüz o vakit. Ben, ben, ben, spor için zamanını ayırmalı. Yaşam tarzı haline getirmeli diyorum. Elena'ya da selamlar. Sevgiler. <gülüyor> abi, abi teşekkür ederiz. Çok, Çok teşekkür sevgiler herkese. Öpüyoruz. Sağolun. Parça için teşekkür ederiz. Şimdi sorular kısmında nerede kalmıştık? Ee, Bu arada soru gerçekten güzeldi. Güzel Kadri abi abi'nin sorusu de. çok iyiydi, güzeldi. Dedim ki zor bir soru, zor bir taraftan soru sor. Diğer taraftan hala duymadığımız bir spor dalı üzerine daha yeni duyduğumuz bir spor dalı üzerine görüşüyoruz, konuşuyoruz ve gençler muhteşem başarılar elde etmişler, edecekler. Öyle değil mi? Umarız. Evet, evet, umarız. Umarız ki çalışmaların karşılığı gelecek. Kesinlikle öyle olacak. Ee, peki en yakın müsabaka ne zaman? En yakın müsa müsabakamız e, 2009 2018-2019 e, Koyutuş Ligi başlıyor aslında. Türkiye uh -huh. Koyutuş Ligi başladı bile. E, bizimki de e, bir hafta sonra 12 Ocak'ta e, Boğaziçi'nin Renegades takımıyla ile olacak. Cumartesi günü en yakın müsabakamız o diyebiliriz. Peki malzemelerden biraz bahsedelim. Ne kullanıyorsunuz? Ne gerekiyor? Ee, oyun esnasında ne kullanılıyor? Oyun esnasında e, süpürgemiz var bir kere. Bu, ha, gerçek süperge. Tabii süpürgemiz var. Süpürge sizin e, sahada e, hani, e, olup olmadığınızı gösteren bir ekipman. Yani e, iki bacağınızın arasına koyuyorsunuz. Bu bir PVC boru gibi düşünün, iki ucuna biz koruma takıyoruz aynı zamanda, çünkü fiziksel bir spor olduğu için... ...Tecle'a girdiğimizde bu rugby'deki gibi işte bir ucu kır, çizmesin veyahut da bir yerimize değerse çok fazla zarar vermemesi amaçtı koruma takıyoruz. E, kaç santim uzunluğunda bu çubuk? Genelde mi, bir, metre bir metre oluyor. Bir metre yirmi santim tam olarak. Bir metre yirmi evet. santim ve bunu bacak arasına tutarak Hı -hı. koşuluyor değil mi? Evet sürekli. İki ucunun yere değmemesi lazım. İki ucu yere değdiğinde siz süpürgeden düşmüş oluyorsunuz. Yani oyun dışısınız. Bunu izleyen hakem var mı? Evet. Var, evet. Baş Kaç hakemi. tane hakem var? Bir tane baş hakem oluyor. Genelde üç tane yardımcı hakem, iki sayı hakemi, iki masa hakemi oluyor. Unuttum. Yok bir de galiba, e, aynı zamanda da, da ha, siniç, siniç hakem oluyor. Siniç, hı hı. siniç hakemi var bir de. Hı hı. Aslında bayağı kalabalık bir hakem kadrosu evet. neredeyse bir takım gibi bizimle beraber maçta ter döküyor. Peki toplar? 3 ayrı top mu var veya nasıl toplar var? 3 ayrı top var evet. Bir tane bir ilk top bahsetmem gerekirse Koaful deniyor bu topa. Türkçe bir ismi yok. Koaful denilen top sayı topu. Hı hı. Yani bu topu karşı çemberlerin herhangi birinden geçirdiğinizde takımınıza 10 puan sağlamış oluyorsunuz. Hı hı. E, i̇kinci toplar e, Bludger denilen vurucuların e, kullandığı toplar. Bunlara sadece vurucu pozisyonunda oynayan oyuncular e, kullanabiliyor bu topları. Bu toplardan birisi size isabet ettiği takdirde süpürgeden düşmüş sayılıyorsunuz. Oyun dışısınız. Oyun içine girmek için kendi kalenize yani e, kale dediğime bakmayın hoopunuza. Kale gibi düşünebiliriz ama bunu futboldaki. Hı hı. E, kendi hoopunuza geri dönüp çemberinize dokunup Tekrar bilmeniz lazım sopaya. Böylece oyuna tekrar dahil olabilirsiniz. Üçüncü ve son olarak da daha önceden de bahsetmiştim. Snitch koşucusunun arkasında sallanan ufak tenis topu büyüklüğünde bir e, topumuz var. Bu topta 30 puan sağlıyor alan takımı Hı -hı. ve e, aynı zamanda da oyunu bitiriyor. Yani şöyle bir açıklama yapmam gerekirse. 20 sayı girdi olan bir takım snitch koşucusunun arkasından snitch topunu aldığında 10 sayıyla maçı kazanarak bitirmiş oluyor. Evet, yani çok önemli ve maçı bitiren top Daha önceden de sormuştunuz zaten Nasıl bitiyor maç diye Hı -hı. Maçı bitiren top ve en önemli top Aslında anladığım kadarıyla baya çok kural var Ve izlemek Hı. çok keyifli Ondan dolayı <gülüyor> tekrar söyleyelim Hem internetten tabii ki Araştırabilirsiniz hem de antrenmanlara gidebilirsiniz izlemek için Ve bu spora katılabilirsiniz Tekrar söyleyelim ne zaman antırmanlar oluyor ee, Nerede izleyebilirlerse Cumartesileri 2-4 arası İTÜ Ayaza Stadyumunda antrenmanlarımızı gelip izleyebilirsiniz, katılabilirsiniz da. Peki sosyal medya hesaplarınız var mı? Nereden takip edili biliyor? Evet. Ee, şöyle e, Instagram, Twitter, Facebook hesapları var bu takımların. Aynı zamanda İstanbul'da olmayan kişiler de dinleyecekse dinlerse bunu. Ankara'da, İzmir'de, e, Bursa'da ve İstanbul'da <gülüyor> dört şehirde şu an için e, üniversite takımları mevcut fazlasıyla. Her takımın sosyal medya hesabına onlarla iletişimde kurulabilirsiniz. Öyle de antrenmanlara katılım olabilir. Aynı zamanda bizim takımımızı da takip etmek isteyenler... ...çünkü evet. İstanbul'da hem en yakın hem de bize katılmak isteyenler olursa... ...bize Instagram'dan itu, i biz t u honeybees hesabından rahatlıkla ulaşabilirler. Hı hı. Hı hı. Yani itu. Aynen itu. Evet. Itu, it honeybees. <gülüyor> evet. Ee, onun dışında derneğin kendi sayfası var. Genel olarak bütün turnuvalardan, Türkiye içinde yapılan bütün özel turnuvalardan tutun. E, Türkiye Ligi, puan durumları, Türkiye Kuyliç Kupası'nın e, maçları, aynı zamanda YouTube kanallarından e, çok rahat ulaşabilirler. E... Peki dinleyiciler arasında... Haftada bir biz zaten halı sahada maç yapıyoruz. İşte dolayısıyla <gülüyor> farklı bir renk aramak istiyoruz. Bunu deneyebiliriz diyenler de olacaktır. Tabii Çünkü ki. haftada bir aslında halı sahada maç da çok bir şey değil tabii ki. Ama hı hı. diğer taraftan da burayı da görüp, bu sporcuları da görüp en azından neler oluyor, neler bitiyor. O da farklı bir renk olacaktır insanların hayatında diye düşünüyorum. Aynen. Ben de güzel kızlarımıza böyle soru soracağım. Ecem İrmak, şimdi... Ee... Bu sporda kadınlar erkekler mi daha avantajlı acaba? Var mı böyle bir şey? Ya yani çünkü bazı sporlar hmm. daha çok güç, daha sporlar bazı çok konsantrasyon, daha böyle mental hazırlığı ya gerektiriyor. Da sabır sizce e, erkekler mi kadınlar mı daha avantajlı? Ben başlayayım Sağ sonra sana canım. edeyim. Bu aslında çok tartışmalı bir konu. Creed işte. Yani süre gelen tartışmalı bir konu. Hiçbir zaman ucu net bir şekilde bir şeye bağlanamıyor. Ee, zaten topluluk olarak yani dünya çapında bu topluluk içerisinde bir sürü farklı kişi barındığı için her açıdan ee, Umut Can da bahsettiği gibi kendine tanımladığın cinsiyet olayı zaten e, bu konuya da değiniyor bir şekilde o yüzden tam olarak avantaj hangi tarafta diyemeyiz yani, tabii ki yani fiziksel olarak temel olarak erkeklerin sporda daha güçlü olma ihtimali var. Her erkeğin değil tabii ki. Ee, bir avantaj dersek de ben göremiyorum bu avantajı. Çalışmayla her şey oluyor çünkü. Çok yani var. şöyle diyeyim. E, şunu bütün açık gönüllükle söyleyebilirim açık fikirlikle. E, bir hani bir kadın tamam çok güçlü bir erkeğe karşı hani kaslı çalışmış yani o kelimeyi kullanma gerekirse öyle bir erkeğe karşı tamam bir nebze hani daha az güçlü ...olabilir. Güçsüz değil, daha az güçlü olabilir... ...ona karşı. Ama... ...yani çalışan, benim gibi... ...yapılı, kendini geliştiren bir şekilde... ...kadınlar da gayet erkeklere karşı koyabiliyor. Yani bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda Ecem de... Hı hı. ...bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Olay biraz... ...yani tekniğini bilmekte. Mesela tackle atarken evet... ...üzerime doğru koşan biri var... ...ve benden üç dört kat... ...kalıplı... ...ben bunu nasıl indireceğim diye sorular geliyor zaten hep antrenmanda da. Yani Bu arada fizik... boyun kaç? Benim bir 57, 58 olması lazım. Hı hı. Bana doğru ben mesela hiçbir zaman hani korkmadım fiziksel temastan... ...quid iç hı hı. oynarken. Hı hı. Aksine hoşuma gider yani. Çünkü e, tüm cinsiyetler eşit bir şekilde sahada hı hı. mücadelesini veriyor. Herkes eşit hakka sahip ve bir şekilde mücadele içindesin. Yani. evet. Mesela tekniği öğreniyorum nedir bana doğru geliyor çok kalıplı sorun değil ben ne yaparım sarılıp onun momentumunu kullanarak kendime çekerim. Hı hı. Bu şekilde benle beraber yere düşer veyahut da hızını keserim düşse kalksa bile orada bir zaman yaratmış oluyorum kendi arkadaşlarıma sahada savunma için vesaire. Hı hı. Yani genelde bu kesinlikle çalışmak ve korkmamak biraz da fiziksel hı hı. E, olaydan. Oluyor ben avantaj olayına ben de ırmak gibi düşünüyorum bu yüzden. Cesaret ve beraberinde gelen avantajlar da var tabii ki. Ya aynı zamanda örnek verecek olursak burada olan insanlar arasında bile çünkü bu bayağı bariz bir şekilde ortada. Ben kendimi tanımladığımda bu oyun içerisinde her zaman fiziksellikten kaçan bir insan olarak tanımlıyorum. Yani kendimi ne güçlü ne de çok sert bir oyuncu olarak görüyorum. Irmayı örnek ol alacak olursak benimle karşılaştırma olarak, ...ırmak... ben benim düşüremeyeceğim, benle, benden e, benim bisikletimi e, aşan insanları oyuncuları çok rahat benden kolaylıkla e, defedebilir yani hı hı. E, savunmada. Yani o yüzden ben bir herhangi bir cinsiyetin e, birbirine karşı bir üstünlüğünü değil, sadece ...her e, sporda olduğu gibi... ...artı yönlerinin ve eksi yönlerinin olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Irmak senin boyun kaç? Ee, benim boyum 1.78. Peki boy avantaj olarak var mı boyunda? Sen teknik e daha çok önemli. Ya şöyle... ...boyun... ...direkt bir avantaj sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü aynı zamanda... E, ...boy uzadıkça ağırlık merkezi... E, hı hı. ...vücutta yukarı hı hı. çıktığı için... Ee, i̇nsanların genel olarak, yani bunu tabii ki genelleştirmek istemiyorum, tabii ki istisnalar olacaktır. Ama genel olarak uzun boylu insanları yere düşürmesi çok daha kolay. <gülüyor> evet, yani, <gülüyor> doğru, evet. Bu, bu çok doğru. Ama uzun boylu insanların e, hub, çemberlere şut atarken e, veya yukarıdan gelen bir pasa zıplayarak alabilecekken e, avantajları oluyor. Ya Aynı şekilde cinsiyet sorusuna verdiğim gibi bir e, cevap olacak. Boyun hem avantajı hem de dezavantajı var bu sporda. Evet. Peki sana böyle bir soru. Sen e, takım ya, işte, e, sahada yarışırken Hı. senin karşında bir e, kadın varsa biraz hassasiyet gösteriyor musun? Yoksa yani ya, itmeyeyim, yapmayayım, çok güç uygun Yoksa cinsiyet dersen, ikinci planda yoksa, mı bir oyuncu olarak Yarışırken sana oyuncu olarak görüyorsun. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bu soruya tek cevabım var. Kesinlikle bir oyuncu olarak görüyorum karşımdakini. <gülüyor> Çünkü ben bundan ilk başladığım zamanlarda oyunun felsefesini anlama konusunda biraz sıkıntılar yaşamıştım. Ee, karşımda e, bunu şu an yanlış anlamayın. Ee, Tabii cintelmen olduğum zaman bu sefer baktın ki e, kaybetmeye yakın evet, şeyler oluyor belki. De. Yani e, doğru mu söylendi? Doğru söylediniz çünkü ben yavaş hani şey yapmayayım derken karşımdaki kadın oyuncular bizzat hani herhangi bir oyuncu için söylüyorum beni bir anda yerde vurup. Benim yerde sektiğimi görünce arkadaşlarım hani <gülüyor> dedim ki öyle bir şey yapma. Kesinlikle. Yani onlar süpürgeye gaz verip daha da hızlı bir şekilde gidiyorlar. <gülüyor> Aynen öyle yani. Peki bir parça dinleyelim mi? Ne dersiniz? parça kim anons edecek? Oscar and the Wolf'tan Briefing. You are my heart, lost in a star, and I hold my head down You love me true, up on the moon, and I hold my head down You are my heart, lost in a star, and I hold my head down Cause you hold my head, cause you hold my head down Cause you hold my head I'm not sleeping, I'm not leaving here for you, but I'm not You don't take it serious I know you don't take it serious But I'm not breathing I'm not sleeping I'm not leaving here for you But I'm not breathing I'm not sleeping I'm not leaving here for you You are my heart lost in a star You'll love me soon up on the moon and I, oh my, you are my heart lost in a star and I hold oh my down, yeah. sorum olacak. Bu Hı -hı. üçünüze de. Ee, Türkiye'de bu sporun gelişmesi için çok fazla emek sarf ediyorsunuz. Evet. Peki bu süreçte size e, olan gelen destekler ne durumda? Okul olsun veya başka yerlerden e, aileniz dahil destekler ne süreçte? Ee, ben şöyle okul takımı olduğumuz için İTÜ adını taşıdığımız için kendi adım kendi takımımdan ilk önce örnek vermek istiyorum. 2017'de Belçika'da, Meçalem'de yapılan AQC, Avrupa Quidditch Kupası'na katılırken biz bir takım başvurularda bulunduk. Hem sponsorluk hem de okul bazında. Okul bazında aldığımız cevap şu şekilde oluyor genelde ve bu bütün okullarda ortak, çünkü bu bir kural olarak şey yapılmış. Beden eğitimi bölümüne biz bağlı değiliz. Neden? Çünkü federasyon değiliz. Bu yüzden e, biz başka e, federasyon iş federasyon dediğime bakmayın e, kulüplere bağlı olduğumuz için okul çapında okulun Hı -hı. bize verebildiği imkanlar çok sınırlı. Ya yani, okulun bize verebildiği tek imkan e, Türkiye içinde servis ayarlamak. Sahaa gittiğimizde saha. Aynı zamanda da yurt dışına çıktığımızda en son çıktığımızda e, bir daha çıkmadığım için bilmiyorum. Gri pasaport da yardım ettiler bize hı hı. yani vize e, olayını ortadan kaldırdılar bizim için hı hı. onun dışında ama her şeyi e, ya düşünebileceğiniz yurt dışına çıkarken ne olabilir uçak bileti kalma konaklama e, beslenme, giderleriniz, beslenme giderleriniz malzeme giderleriniz, ihtiyaçlarınız malzeme ihtiyacı onun dışında ulaşım bunların hepsi bize bağlı. Ve yani o e, malzemeleri de sizin taşımanız lazım Sonuçta onları taşımak için de ekstra bagajlar Ve hı hı. E, yani, o da bir ki, yani Evet Onları da taşıması da var ya, aynı, Bununla ilgili daha önceden e, bir e, Şey yaptığımızda e, Sponsorluk olarak aramaya başladığımızda Bir uçak havayolu şirketi Bir hı hı. de e, biletler konusunda Gidiş geliş yardımcı olmuştu Ama hı hı. bunun dışında Bir an kendi takım olarak söylüyorum Daha ileriye gidemedik Yine Hı -hı. de çok büyük bir yük var. Aynı zamanda öğrenci olarak yapıyoruz bu işi. Hı -hı. Ve aynı zamanda Türkiye Kuyliç'i o kadar hızlı bir, bir zirveye doğru bir, bir yönelim içerisinde. Bu Hı -hı. son yazda Floransa'da yapılan World Cup Dünya Kupası'nın da üçüncülük maçında İngiltere ki bu sporun yani ilk, iki, ilk üç takımından diyebiliriz. Son hı -hı. Avrupa şampiyonu. Son aynı Avrupa zamanda. şampiyonu aynı zamanda. Hı -hı. Üçüncülük maçında onları yenerek üçüncü oldular. Ve hı -hı. aynı zamanda bize için şampiyonlar ligi diyebileceğimiz AQC Avrupa Quidditch kupasında iki tane takım hakkımız varken dörde çıkarttılar. Hı hı. Yani bu kadar yükselişte olan bir spor bu kadar diğer ülkelerde destek bulurken maalesef bizim ülkemizde pek destek bulamıyor. Hı hı. O yüzden e, hala arıyoruz. Sponsorluk çalışmaları devam ediyor. Hem dernek bünyesinde hem takımların kendisinde hem de Hı -hı. bireysel olarak insanların sponsor arama çabaları devam ediyor. Hı -hı. En yakın zaman e, ne zamandı müsabaka? Yurt dışında? Mar Mart ayının sonuna doğru e, Avrupa Kuyudu Şampiyonası var. Mayıs. Mayıs. Mayıs, Mayıs, Hı -hı. Mayıs. Mayıs ayında. Evet. Hala vakti var ve umuyoruz ki e, bir ...kısım destek bulabileceksiniz. Çok teşekkürler Umar'a. İnanıyoruz yani bu, bu çabalar... Türkiye'de bu vermedi. işler zor evet her spor için. Yani genelde... ...futbol ve... <gülüyor> ...bazı <gülüyor> takım sporlar dışında... ...hakkakta ayrı bizde aynı... ...sorunları yaşıyoruz. Hı hı. Umuyoruz ki yeter ki işte. Ve <gülüyor> olacak ama çok gençsiniz daha böyle para para <gülüyor> ...gençsiniz ve... ...önünüz açık... En güzel dileklerimle sizinle. Çok teşekkürler. Peki bu spor da sizi ne çekiyor? Yani neden bu spora geçiş yaptın? Çünkü Irmak sen yoga ile ilgileniyorsun. Eceğim sen de farklı sporlar branşla ilgileniyorsun. Bu sporun özelliği neden neden bu spora geçtiniz? Neden kıydış? Sizin için en özel olan nedir bu sporun? Benim için eşitliği savunması ...tüm cinsiyetler arası eşitliği savunması... ...ve insanların kendini nasıl tanımlıyorsa... ...o şekilde sahada bulunabildiği için... ...en çok bu beni çekmişti. Aynı zamanda... E, ...pozisyonlardan çok konuşmadık ama... Hı hı. E, ...maç yaparken... ...aynı anda... ...bir yerde sanki yakar top... ...bir yerde basketbol ve bir yerde güreş... ...maçı dönüyormuş gibi aslında... ...bizim yaptığımız spor. Yani bir sürü spordan alınmış... Karma bir spor gibi aynı zamanda ve çok fazla yani zekice oynamanız gerekiyor. Yani sadece fiziksellik yetmiyor. Bu da beni çeken yönlerinden biriydi. Aslında çok güzel. En eşitlik hem de çok spor branşı barındırıyor gibi hem de evet. sadece vücut değil. de çalıştıran bir branşta Yani oyunculara bakıyorum ben. Oyuncular tutucu, vurucu, kovalayıcı, arayıcı. Hı hı. Evet. Yani aktif olarak. Yani sağda herkes bir şekilde aktif. Tabii. Evet. Aynı soru değil mi? <gülüyor> Aynı soru. <sıra. gülüyor> e şöyle ben aslında voleybolcuydum önceden. 7 yaşında başlamıştım. 6 yaşında başlamıştım. 17 yaşında bırakmıştım. 11 yıl valaybola ölmüştüm. Kulüp oyuncusuydum. Yani valaybola nazaran Kuidiş'le tanıştığımda e şunu söyleyebilirim ki... voleybol oynamayı çok seviyordum ben. Gerçekten çok seviyordum. Ama Kuidiş'i o sahaya girdiğin andan itibaren... Ecem'in de bahsettiği konunun dışında hani böyle hani canlıymışsın hani gerçekten yaşıyorsun gibi hissediyorsun. Ben öyle hissediyorum en azından. O yüzden çeken yani o oluyor. Aynı zamanda Ecem'in de bahsettiği gibi bir sürü yani farklı şeyi bir aranın bulunması. Ve bunu yaparken hani o karmaşıklık o sana getirdiği o adrenalin hani o kadar iyi hissediyorsun ki onu yaparken. O farklılıkların bir arada barınması yaştan çok hoş oluyor. Bir de hep böyle konu dönüyor ya, bizim özellikle koşuda işte kadın erkeği geçti ya, ne güzel <gülüyor> <gülüyor> İşte bu eşitlik olması çok güzel çünkü koşuda kısa mesafelerden bahsetmiyorum. Zaten genelde kısa mesafelerde erkek kadını geçer, sporcu erkekten bahsediyorum çünkü genetik olarak daha avantajlı güç anlamında ama misafirler uzadıkça ve farklı sadece kas değil farklı gruplar devreye girince işte hı hı. mental hazırlığı sonra zini kadınlar e, uzun misafirlerde erkekler e, geçebiliyor hı hı. rahat nadiren rahat, de olsa nadiren görüyorum ama yine de onu <gülüyor> dediğim gibi çünkü sporcu erkek sporcu kadından e, genetik olarak daha avantajlı. Yani acı eşi konusu gündemde. Evet. Yani böyle şeyler var ve dayanıklılık. Bir de sabır. Bazı durumlarda belki de erkek sporcular da tahriklere kapılarak belki de yersiz davranışlarda bulunuyorlar mı bulunmuyorlar mı onu tam bilemiyorum ama eminim kadınlar arası da bir rekabet ve çekişme oluyordur diye düşünüyorum. Tabii ki. Tabii. Peki takımlar arası transferler oluyor mu? <gülüyor> transferler <gülüyor> oluyor. Evet belli Belli bir transfer dönemi oluyor. O sürede yapılıyor transferler. Hı -hı. Hatta yeni bitti sayılır. Bizim de herhalde iki hafta falan oldu. Hı -hı. E, lig başlamadan önce bitiyor genelde transfer dönemi. Öyle oluyor. Hı -hı. Evet. Yani mevcut takımlarda devam ediyor musunuz? Evet. Şu an? evet, evet, ediyor. evet. Peki o zaman sizi dinleyen arkadaşlarınız da en azından bu sezonda <gülüyor> birlikte olacağız diye en azından sevinsinler. Yani. <gülüyor> ya da rakipler de üzülsünler eyvah karşımızda olacaklar diye. Tabii ra rakip derken sonuçta Ya, derken zaten sporda rekabet, rekabet ama... Her zaman var. Bir... Evet, o her zaman var. Her zaman ister var. istemez ama o da adrenalin, o zaten oyunun bir parçasıdır. Ya, e, Quidditch özelinde e, bu rakiplik konusunda bir şeye de değinmek istiyorum izninizle. Evet. Herkes, oyun başladığından beri e, söylediğim gibi... E, ...herkes bu konuda kendinden verdiği için Quidditch oynarken ve Quidditch yayılırken... Hı hı. İnsanlar kendilerini rakip olarak değil de evet rakibimiz aslında yenmemiz lazım aslında bu işe gönül vermiş bir oyuncu olarak görüyor ve bunun içerisinde saygı ve e, sevgi çerçevesinde güzel maçlar dönüyor. Hiçbir zaman ben çok büyük bir e, durum çıktığını görmedim sizin dediğiniz gibi ben hani demiştiniz ya hararet vesaire içinde çünkü aynı zamanda bir kontak sporu. Hı hı. Herkes elinden gelen en iyisini en yapmaya, iyisini çalışıyor, yapmaya ve çalışıyor ve belli kurallar çerçevesi Tabii bunu ki. gerçekleştiriyor evet. Evet, değil mi? Evet ve bakıyoruz sürede daralıyor. Aslında biz bizim son şarkımızı dinleyerek e, e, sohbetimizi devam etsek. Gayet güzel olur. Devlet Götesi'yle biz de e, sohbetimizi devam edelim. Peki yoganın bu spora faydası nedir? Şunu diyebilirim ki bir kere zaten yoga yapan kişilerin vücutları dayanıklılığı, vücutlarının dayanıklılığı çok üst seviye oluyor. Yani gerçekten yoga yapıyorsanız ve ileri seviye yapıyorsanız, ben henüz ileri seviye değilim tabi ki orta seviye diyebiliriz ama yani gerçekten vücuda katta o dayanıklılık sporda kendini çokça belli ediyor. Çünkü Umutcan'ın da en başta bahsettiği gibi sonu olmayan süre olarak bir ma maç yapıyoruz. Ve hani sen o maçı o maçta oynarken ne kadar çok dayanabilirsen aslında hı hı. o kadar iyi oluyor çünkü hani 30 dakika boyunca. 30 dakika değil mi 10 dakika boyunca e, hiç durmadan koştuğun olabiliyor. Ve çim sahadasınız doğru mu? Evet çim sahada. Hem çim, çim sahadayız hem de e, insanların gözünde çim sahada futbol aklına geldiği için şöyle bir farklılık yapayım. Aslında koşu stili olarak basketbola çok daha benzeyen bir oyun stili. Hı -hı. Çünkü e, o maç içinde yavaş yürümeye şansınız kesinlikle yok. İki tarafta e, çemberler var. Sürekli gidip gelme. Hı hı. Ee, yani bunu daha önceden söyledi, hayvani güç, ee, animal power denilen Ve tekel teker aynı Bir, zamanda... bir elde, sopayla tutuyorsunuz çünkü o el iptal gibi düşünün evet. ve bir elde Pat, Evet, patlayıcı gücü çok önemli olan bir spor hı hı. Ee, O yüzden yani insanlara da şöyle bir, bir şey vereyim dedim hı hı. Yani patlayıcı gücün çok önemli olduğu bir spor olduğu için Patlayıcı günün aslında en önemli olduğu yanda bizim sporda warm e, up diye bir kısım var. Maç öyle başlıyor. Her her kişi e, takımlar yani maç başlamadan önce çemberlerin önünde toplar sahanın en ortasında ve siz orada topları alma yarışına giriyorsunuz aslında. Maç start veriliyor hakem tarafından ve topları almaya koşuyorsunuz. Orada patlayıcı gücün çok büyük bir önemi var. Kim daha hızlı giderse o oluyor topları yani başlangıçta yani, inanılmaz ee, sevgili dinleyicilerimiz yani e, ben de bir kantinmana gideceğim şimdi. Bu süre bize yetmedi ama bu takım cumartesi günleri e, saat kaç dedik 14 mü? 14-16 arası. 14-16 arası İTÜ stadyumu doğru mudur? Evet doğru. Evet orada antrenmanlar yapıyor. Biz de bir tanesini yakalayacağız, izleyeceğiz. Belki biz de birer sopa alıp sahaya ineceğiz. Bakalım sorumuz ne sağret. olacak, ne yapacağız. Ama şaka bir tarafa muhteşem işler başarıyorsunuz. Emeklerinize sağlık diyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz programa konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Sizinle tanışmak da gerçekten güzeldi. Çok keyifli geçti. Emeklerinize evet, çok sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. ve Önünüz hep açık olsun. Başarılar diliyoruz size. Evet, Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.